Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselamü ala resûlinâ Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyenler, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 222. babı olan iftarı geciktirmemek konumuz konuyla ilgili Sehir bin Sad radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Oruç açmakta acele ettikleri sürece Müslümanlar hayır üzere yaşamaya devam ederler. Peygamberin sünnetine uyarak güneş batar batmaz hemen iftar yapmak bu ümmetin doğru yolda hayır üzere olduğunun bir alametidir. Tabiun neslinin önde gelen alimlerinden olan Ebu Atiye anlatıyor. Ben ve arkadaşım Mesruk Ayşe radiyallahu anh'ın yanına gittik. Mesruk ona Muhammed aleyhisselamın ashabından iki kişi var ki ikisi de hayırdan geri kalmaz. Bir Abdullah bin Mesud, diğeri Ebu Musa el-Eş'ari. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor. Diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor dedi. Bunun üzerine Ayşe akşam namazını kılmakta ve orucu açmakta acele eden hangisidir diye sordu. Mesruk İbni Mesud'u kast ederek Abdullah cevabını verdi. Bunun üzerine Ayşe Abdullah'ın yaptığı doğru çünkü Peygamber aleyhisselam da öyle yapardı dedi. Ebu Hureyre radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kullarım arasında bana en sevgili olan oruç açmakta acele edendir. Ömer bin Hattab radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gece karanlığı şu taraftan, doğu tarafından gelmeye başladı. Gündüz aydınlığı da buradan batıdan dönüp gitmeye yüz tuttu ve güneşte tamamen batıp kaybolduğu zaman oruçlu orucunu açar çünkü o zaman iftar vakti girmiş demektir. Abdullah bin Ebi Effa radiyallahu anhuma anlatıyor. Mekke'nin fethi için çıktığımız seferde Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Kendisi oruçluydu. Güneş batınca oradakilerden birine yardımcısı Bilal el-Habeşi'ye ''Ey filan biniğinden in de bize bir sevik kavrulmuş ondan yapılan bir çeşit çorba karıştırı ver dedi. O da ''Ey Allah'ın Resulü henüz tam akşam olmadı keşke biraz daha karanlı bekleseydiniz.'' dedi. Peygamber ey filan bineğinden in de bize sevik karıştırıver dedi. O yine iyi ama gün henüz devam ediyor dedi. Peygamber tekrar ey filan haydi bineğinden in de bize sevik karıştırıver dedi. Bunun üzerine adam indi ve oradakiler için sevik hazırladı. Peygamber aleyhisselam ondan içti. Sonra eliyle doğu tarafını işaret ederek gecenin bu taraftan bastırmaya başladığını gördüğünüz an Oruçlunun iftar vakti gelmiş demektir buyurdu. Selman bin Amr Eddabbi radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Rivayet edilmiştir. Biriniz orucunu açacağı zaman hurma atsın Çünkü hurma bereketli ve besleyici bir meyvedir. Eğer hurma bulamazsa Orucunu su ile açsın çünkü su temizliktir. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor Peygamber aleyhisselam orucunu. Akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile açardı. Taze hurma bulamazsa kuru birkaç hurma ile iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su içerek iftar ederdi. 223. Bab Oruçlunun dilini ve Diğer uzuvlarını haramdan kurumasın Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Oruç her türlü kötülüğe günaha karşı kalkandır Onun için biriniz oruçluyken ne olursa olsun Kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın Şayet bir kişi kendisine söver ya da sataşırsa ben oruçluyum, kötülüğe kötülükle karşılık veremem desin. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim oruç tuttuğu halde yalan konuşmayı ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa her ne kadar farzı yerine getirmiş olsa da oruçtan beklenen kemal ve fazileti elde edemez. Zira Allah yeme içmeden uzak durduğu halde Yalan konuşmaya, kötü söz söylemeye, dedikodu yapmaya, başkalarına zarar vermeye devam eden kişinin orucuna değer vermez. Zaten oruç onu bu kötülüklerden korumak için emredilmiştir. Yoksa onun aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. 224. Bab Oruçla ilgili bazı meseleler Ebu Hureyra radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz farz veya nafile bir oruç tutarken unutarak bir şey yer veya içerse orucuna devam etsin. Çünkü onu bir lütuf ve ikram olarak Allah yedirmiş ve içirmiştir. Onun için oruçlu olduğunu hatırladığı andan itibaren yiyip içmeyi terk ederek orucunu tamamlasın. Lakit bin Sabira radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber aleyhisselamın huzuruna gelerek Ey Allah'ın Resulü bana abdest almayı öğretir misiniz dedim. Peygamber de bana abdesti tarif etti ve işte bu şekilde farz ve sünnetlerine riayet ederek güzelce abdest al. Bu arada suyu el ve ayak parmaklarının arasına iyice ulaştır. Eğer oruçlu değilsen burnunu temizlerken suyu burnuna iyice çek buyurdu. Ayşe radıyallahu he şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bazı Ramazan geceleri ailesiyle ilişkide bulunduktan sonra cünüp bir halde sabah namazının vakti girinceye kadar uyuyarak sabahladı olurdu. Sonra ezan okununca kalkıp yıkanır, sabah namazını kıldırır ve o şekilde orucuna başlardı. Peygamberimizin hanımları Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam ihtilam olmaksızın yani rüyada görülen ve kuslu gerektiren bir durumdan dolayı değil cinsel ilişki sonucu cunup olarak sabahlardı. Sonra ezanla birlikte kalkıp kusul abdesti alır mescide gidip sabah namazını kıldırır ve o şekilde orucuna başlardı. 225. Bab Muharrem ile Şaban ayında ve haram aylarda nafile oruç tutmanın fazileti. Konuyla ilgili Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Ramazandan sonra en kıymetli oruç Allah'ın rahmet ve mağfiret ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en kıymetli namaz da gece namazıdır. Ayşe radiyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselam hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Başka bir rivayet şöyledir. Peygamber Aleyhisselam pek az bir kısmı hariç Şaban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi. Evet sayı dinleyenler, sahabi hanımlarından olduğu söylenen Mucibetül Bahiliye radiyallahu anh'e babasından veya amcasından şöyle rivayet ediyor. Bucibetül Bahiliye'nin babası veya amcası olan Abdullah bin Haris el-Bahili kavminin elçisi olarak Peygamber aleyhisselama gelip orada bir süre kaldıktan sonra memleketine geri dönmüştü. Bir yıl sonra hali ve görünüşü oldukça değişmiş bir halde Tekrar Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna geldi ve ey Allah'ın Resulü beni tanıdınız mı dedi. Peygamberimiz onu beli bükülmüş, gözleri çukura kaçmış, rengi solmuş bir halde görünce sen kimsin diye sordu. O da bir sene önce huzurunuza gelen bahiliyim dedi. Peygamber seni böylesine değiştiren nedir? Oysa geçen yıl gayet iyi görünüyordun buyurdu. Bahili. Senden ayrıldığım günden beri gündüzleri hiç yemek yemedim. Her gün oruç tuttum dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam kendine işkence etmişsin. Sabır ayı olan Ramazan'ın tamamını diğer aylardan da birer günü oruçlu geçir. Bu sana yeter buyurdu. Bakili benim için bu sayıyı arttırın. Çünkü benim gücüm bundan daha fazlasına yeter dedi. Peygamber o halde her aydan iki gün oruç tut buyurdu. Bahili daha da arttır ya Resulallah dedi. Peygamber aleyhisselam. Peki her ay üç gün oruç tut dedi. Bahili biraz daha arttır deyince bunun üzerine Peygamberimiz adamın oruç tutacağı günlerin sayısını eliyle göstermek üzere üç parmağını üç kere açıp açıp yumarak şöyle buyurdu. Haram aylar olan Recep Zilkade, Zilice ve Muharrem aylarında üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Böylece peş peşe üç gün oruç tutup üç gün tutmamak suretiyle dört haram ayın yarısını oruçlu geçirmiş olursun. Diğer aylarında her birinde en fazla üçer oruç tutabilirsin. Bundan fazlasını da isteme. Unutma ki benim sünnetime aykırı davranarak nefsine zarar verecek şekilde ibadet etmekle Allah'ın rızasını kazanamazsın. Onun rızasını ancak onun koyduğu ölçü ve sınırlara uyarak kazanabilirsin. 226. Bab Zilhicce'nin ilk 10 gününde tutulan orucun ve diğer ibadetlerin fazileti Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam zilhicce ayının ilk 10 gününü kast ederek Allah katında şu günlerde yapılacak iyilik ve ibadetten daha değerli hiçbir salih amel yoktur buyurdu. Sahabiler Allah yolunda yapılan cihad da mı ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamberimiz Allah yolunda yapılan cihad dahi zilhiccenin ilk 10 gününde işlenecek salih amellerden daha üstün değildir ancak malını ve canını Allah için adayarak cihada çıkıp da sahip olduğu her şeyi onun uğrunda feda eden ve geriye onlardan hiçbir şey bırakmayan kimse hariçtir buyurdu. 227. Bab Arefe günü ve Muharrem'in 9 ve 10. günlerinde tutulan orucun fazileti Ebu Kater'de radıyallahu an'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselama Arefe günü tutulan Orucun fazileti soruldu. Peygamberimiz oyun tutulan oruç geçmiş ve gelecek senenin günahlarına keffaret olur. Yani bir kimse kurban bayramından bir gün önceki arefe gününde oruç tutarsa geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarına keffaret olmaya yetecek kadar sevap kazanır. Ancak hacılar o gün Arafat'ta vakfeye duracakları için onların bu orucu tutmamaları daha uygundur diye cevap verdi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü oruç tutmuş ve ümmetine de o gün oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Çünkü Muharrem'in 10. günü birçok peygamberlerin hayatında önemli olayların gerçekleştiği bir gündür. Ne yazık ki İslam tarihinde peygamberimizin sevgili torunu Hazret Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi de bugüne denk gelmiştir. Hicretin 61. yılında vuku bulan bu acı olay bütün Müslümanlar için büyük üzüntü sebebi olmuştur. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği aşura orucunun bu olay ile hiçbir alakası yoktur. Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam'a aşure günü tutulan orucun fazileti soruldu. Peygamberimiz o gün tutulan oruç, arefe günü tutulan oruç gibi geçmiş bir yılın günahlarına kefaret olur buyurdu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam Yahudi ve Hristiyanların sadece Muharrem'in 10. gününü tazim ettiklerini bu sebeple o gün oruç tuttuklarını öğrenince şöyle buyurdu. Gelecek seneye kadar Allah bana ömür verirse Yahudi ve Hristiyanlara benzememek için inşallah Muharrem ayının hem 9. hem de 10. günü oruç tutacağım. 228. bap Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın sevabı konuyla ilgili Ebu Evib El Ensarî radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Her kim Ramazan orucunu tutar ve buna Şevval ayından da 6 gün eklerse bütün yıl Oruç tutmuş gibi olur. 30 gün Ramazan'da 6 günde Şevval'de olmak üzere toplam 36 gün oruç tutan bir kişi her iyiliğinin mükafatı 10 kat verildiğine göre 360 gün yani hicri takvime göre tam 1 yıl oruç tutmuş gibi sevap kazanır. 229. bab Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmanın sevabı. Ebu Katade radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam'a Pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: O gün benim dünyaya geldiğim ve Peygamber olduğum gündür. Ebu Hureyre radıyallahu anhtan Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir: Kulların amelleri Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edilir. Ben de Pazartesi ve Perşembe günler oruç tutmak suretiyle. Amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını isterim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor: Peygamber Efendimiz pazartesi ve perşembe günler oruç tutmaya özen gösterirdi. 230. bab Her ay 3 gün oruç tutmanın müstahap oluşu. Bu 3 gün orucunun en fazileti olanı Eyyamı Bi't Dolunay günleri denilen ayın 13, 14 Ve 15. günlerinde Tutulan oruçtur 12, 13 ve 14 günlerdeki Orucun daha faziletli olduğunu Söyleyenler varsa da yaygın Ve doğru olan görüş birincisidir Ebu Hureyre radiyallahu an Şöyle diyor Dostum Resulullah Aleyhisselatü vesselam bana Şu 3 şeyi tavsiye etti Her ay 3 gün oruç tutmamı Kuşluk vakti İki rekat namaz kılmamı ve uykum ağır olduğu için vitir namazını uyumadan önce kılmamı tavsiye etti. Ebu Derda radiyallahu anh şöyle diyor. Sevgili dostum Resulullah aleyhisselam bana 3 şey tavsiye etti ki onları yaşadığım sürece asla terk etmeyeceğim. Her ay 3 gün oruç tutmayı, kuşluk namazını kılmayı ve vitir namazını kılmadan uyumamayı. Abdullah bin Amr bin El-As anhumadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her ay üç gün oruç tutmak, bütün yıl aralıksız oruç tutmaktan, bütün yıl aralıksız oruç tutmak gibidir. Çünkü her iyilik on kat fazlasıyla ödüllendirilecektir. Abdullah el-Adevi radiyallahu anh'ın kızı Muaz el-Adeviye radiyallahu anh'ı anlatıyor. Bir gün Ayşe radiyallahu anh'a, ey Ayşe peygamber aleyhisselam her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye sordum. Ayşe evet dedi. Ben ayın hangi günlerinde tutardı diye sordum. Ayın hangi günlerine denk geleceğini pek önemsemezdi cevabını verdi. Ebu Zer rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam ona şöyle buyurmuştur. Ayda 3 gün oruç tutacağın zaman ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tut. Katade bin Milhan radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamberimiz bize Eyyam-ı Bit denilen Dolunay günlerinde yani kamere ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmayı tavsiye ederdi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum'a diyor ki Peygamber aleyhisselam yolculukta evinde de eyyamı bit denilen dolunay günlerini oruçsuz geçirmezdi. 231. Bab oruçluyu iftar ettirmek. Zeyd bin Halid el-Jüheni radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ona şöyle buyurmuştur. Kim bir oruçluya iftar yemeği verirse oruç tutan kişinin sevabı kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ümmü Umare el-Ensariye radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselam bir gün Ümmü Umare'nin evine misafir oldu. Ümmü Umare Peygamber Aleyhisselam'a yemek ikram etti. Peygamber buyur sen de ye dedi. Ümmü Umare ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam oruçlu bir kimsenin yanında yemek yiyenler yemeklerini bitirinceye kadar melekler o oruçluya dua ederler. O halde oruçlunun gözü önünde yemek yiyemeyelim diye bir çekimsellik göstermek ona kazandırılacak sevap açısından doğru değildir buyurdu. Ümmü Umare diyor ki Peygamber Aleyhisselam yemeklerini bitirinceye kadar Yerine yemek yiyenler Doyuncaya kadar demiş de olabilir Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor Peygamber Aleyhisselam bir gün iftar açmak üzere saat bin Ubadi ziyarete geldi saat bir parça ekmek ve zeytin çıkarıp Resulullah'a ikram etti Misafire ne ikram edeceğim diye Gereksiz yere telaşa kapılıp Kendini ve ailesini zora sokmadı Gayet doğal ve samimi bir şekilde O an evinde ne varsa Onun misafirine sundu Resulullah aleyhisselam onları yedikten sonra Ona şöyle dua etti Evinizde hep oruçlular iftar etsin Yemeğinizi iyiler yesin Melekler de Duacınız olsun Evet saygıdeğer dinleyenler Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah.